Bismillah. Elhamdülillahi ve salatu vesselam Resulillah. Sünnetin vahiy olmasının en önemli delili nedir? Kıymetli kardeşlerim, sünnetin de vahiy olduğu hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Yani Rabbimiz Kur'an'da birçok ayette kitabı ve hikmeti indirdiğini, kitabı ve hikmeti hikmeti bahsediyor. Kitap ve hikmetten bahsediyor ve bu hikmetin sünnet olduğu hakkında bütün müfessirlerin ortak beyanı vardır, ortak görüşü vardır. Yani Kur'an'da bahsedilen kitap ve hikmet, hikmet yani sünnet demektir. Nisa suresi 113. ayet bunu en güzel şekilde ortaya koyan ayetlerden bir tanesidir. Rabbimiz bu ayette şöyle buyuruyor, buyuruyor Estağfirullah ve enzelallahu aleykel kitabe ve hikmete. <Zimmerli> Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Bakın indirmekten bahsediyor. Ve enzelallahu enzele indirmek. Aleykel kitabe ve hikmete. Kitabı ve ayreten hikmeti indirmiştir. Ve allemeke ve sana öğretti. Malem tekun talemu. Ve sana bilmediklerini öğretmiştir. Bilmediğin şeyleri öğretmiştir ve kana ve kana fadlullah Allah sana Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Evet kardeşlerim bu ayetten açıkça hikmetin de Rabbimiz tarafından indirildiği vahi olduğu anlaşılmaktadır. Dinimiz Kur'an ve sünnet bütünlüğü içinde yaşanabilir ve ancak anlaşılabilir. Bazı çevreler peygamberimizi bir postacı hükmüne düşürmekte Sadece Kur'an'ı getirdi, vazifesi bitti diyecek kadar ileriye gitmektedirler. Sünneti inkar etmektedirler. Oysa sünnetin de vahy olduğu ve kıyamete kadar korunacağı ayetlerle birçok ayette ifade edilmiştir. Ancak Nisa suresi 113. ayet bunun için en güzel, en açık ve kesin delildir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.